Rabbim ihlasınızı, amelinizi, ahıbetinizi hep hayır eylesin. Allah evinize bereket, gönlünüze afiyet, ahıbetinizi cennet eylesin. Sizden gelen nesli Allah hayırda kullandırsın. Allah Azze ve Celle azabından bizleri korusun. Rızasına erdirdiği samimi kulların arasına yazsın. Allah Azze ve Celle istiğfarlarımızı, tövbelerimizi kabul etsin, bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin. Allah Azze ve Celle İslam'ı ve Müslümanları güçlendirsin. Allah Azze ve Celle her Müslüman erkeğin, her Müslüman kadının işini kolaylaştırsın. İman üzerine ölen kardeşlerimizi bağışlasın, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hasta olan kardeşlerimize Allah azze ve celle acil şifalar versin. Allah Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın. Aralarını ıslah etsin. Onları hak üzere kılsın. Allah azze ve celle'nin her şeye gücü yeter. Allah Müslümanların güvenliğini, istikrarını korusun. Nimetlerine şükredenlerden eylesin. Allah azze ve celle Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere ihlası nasip etsin. Yarın kıyamet gününde o ameller yüzüne atılanlardan eylemesin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu günde yüzleri ak olanlardan eylesin. Allah nimetlerine şükredenlerden eylesin. Nankörlük yapanlardan eylemesin. Allah bizlere hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Allah bizlere batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı nasip etsin. Allah batılı karmaşık kılıp bizi saptırmasın. Allah İslam'ı, Müslümanları güçlendirsin. Şirki, müşrikleri, kafirleri, fasıkları, münafıkları küçük düşürsün. Allah İslam ehlini her yerde şereflendirsin. Allah İslam'ı ve İslam ehlini her yerde korusun. Müslümanlara afiyet versin. Ümmete birlik, beraberlik versin. Zalimleri, kafirleri alçaltsın. Masumlara ve günahsızlara izzet ve şeref versin, derecelerini yükseltsin. Allah hepimize mağfiret etsin. Evet kardeşlerim, sizlerle geçen hafta Akide dersini yapıyorduk ve orada ibadetlerde bazı kaidelerin üzerinde kalmıştık. Ve bugün de inşallah bu meselelerin üzerine değinip devam edeceğiz. İbadetler dedik. Bunlar aslı itibarıyla meşru ibadetler dedik. Ve akideyi ilgilendiren en önemli meselelerden bir tanesidir kardeşlerim. Aslında er akide dersine girişte kısa bir tanım yapmak da her zaman fayda sağlayan bir konu. Haftada bir yapılması hasebiyle akide dediğimizde acaba ne manaya geliyor diye yeni katılan birisi olduğunda şöyle bir düşünebiliriz. Mesela bir zaman bir taşla da büyük bir ders ortamı vardı. Ortam dersten sonra ee, soru cevap faslına girdi ve o bölgede de e, duyarlı insanlarımız çoktu. Mesela döndü dolaştı tuğyan tabut meselesi sürekli bir tabut sorusu var. Bir tane yaşlı adam ta geriden böyle sorular oldukça öne gele gele gele. En son dedi ki ya hoca senin bu tavukla alıp veremeyeceğini ben şaşırdım adama bakıyorum. Ya merak ettim diyor. Kaç saattir sana tavuğu soruyorlar. Sen tavuk hakkında bir sürü şeyler söylüyorsun. Ben anlamıyorum. Adamın kulağı ağır duyuyormuş. Ben ta anlattıkça adam tavuk anlamış. Ta öne kadar <gülüyor> geldi. Yani adam bu şişi, o tavuğu merak etmek için sohbetin sonuna kadar kalmış. Yani. Ya kulağı da ağır diyen bir adam. Bazen insanlar yeni duyduğu kelimeleri ya da duysa da içeriğini bilmediğinde hakikaten böyle sonuçlar doğurabiliyor kardeşler. Allah hepimize merhamet etsin. Akide önemli meselelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle bütün peygamberleri inanmamız gereken, tutunmamız gereken, sıkı sıkıya yapışmamız gereken ve ayrılmamak üzere tutunduğumuz her işimizi her yönümüzü, her ibadetimizin testini yaptığımız doğru mu, yanlış mı bunun ölçüsü olan ancak akidedir kardeşlerim. İnsanları iman ve küfürde birbirine bağlayan ve ayıran noktada hep akidedir. İnsan şüpheye düşmeden kalbini bağladığı her şey akidedir. İtikaden, imanen bağlandığı her şey akidedir. Bu sünnetin itikadıdır ve sünnet kaynağını Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bunun üzerine hiçbir şey bina etmeyendir. Akide budur. Toplumun akidesi ise kaynağını haktan, batıldan da olduğuna bakmaksızın kalbine bağladığı her şeydir. Allah bizi doğru akideyle amel etmeyi nasip etsin. Allah dinini öğrenen ve hayatına geçirenlerden eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim Allah subhanahu ve teala Resul'unu gönderdiğinde, fıtrat üzerine onu da gönderdiğinde nübüvvet geldiğinde 40 yaşından sonra inen ayetlere baktığımızda sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun diyor. Bu ana kadar baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların içinde muhammed Emin, en akıllı istişare edilen, güvenilir yani fıtri hasretlerin hiç bozulmadığı bir insan. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle biz sana öğrettik diyor. Yani insanoğlu tabı ile, ile gelen vahiy anlamaya müsait yaratılmış varlıklardır. Öyleyse vahiy sulanacağız. vahilen besleneceğiz. Gidişatımız da, gittiğimiz yerde varacağımız menzilde doğru hak ve hüsran olmayacak kardeşlerim. Aleyküm selam ve Ramadullah. hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet. Geçen hafta en son kaldığımız mevzu ibadette Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek haramları terk etmek. Bunların en başında faiz, hırsızlık, aldatma ve terk etmek böyledir kardeşlerim. Şayet Müslümanlar bunları Allah'ın sevabını talep ederek ve onun cezalandırmasından korkarak Allah'ın yasağına uymak için terk ederse bu kendisi için sevap kazandığı bir ibadet olur. Müslüman haramlardan bir şeyi gücü yetmediği için terk ederse veya had cezası ya da tazir cezasından korktuğundan ya da ona isteği olmadığından düşünmediğinden terk ederse bundan sevap alamaz kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle yazıcı meleklere buyurdu ki kulun bir kötülük yapmayı isterse onu gerçekleştirmedikçe kendine yazmayın. Eğer yazarsa bir katını yazın. Eğer benden sonra terk edecek olursa onun için bir iyilik olarak yazın. Eğer bir iyilik yapmayı ister de yapamazsa onun için yine bir iyilik olarak yazın. Eğer yaparsa onun için 10 katından 700 katına kadar yazın buyurmuştur. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Bakın o kadar merhametli bir Rabbimiz var ki gönlünüzden bir şey geçiriyorsunuz, iyilik namına geçiriyorsunuz, halisan diliyorsunuz, ama yapacak gücünüz yok. Allah Azze ve Celle bunu sizin amel defterinize hayır olarak yazıyor. Bakın Müslüm'ün Kitabı Cennet'te gelen bir rivayette Bugün diyor amel defteri verilen bir insana bakar ki küçük demeden büyük demeden her şey içinde. Adam defterine bakar bakar bakar der ki Yarabbi ben bunları yapmadım ki sen bana bu kadar çok sevap yazmışsın. Allah Azze ve Celle ona der ki diyor sen falan tarihte falan yerde geçmedin mi? Evet orada bir fakir ihtiyaç içinde topluluk görmedin mi? Evet. Şu çöldeki kumlar adedince malım olsaydı da ben bunların hepsini Allah uğruna infak etsem diye içinden geçirmedin mi? Evet ben de sen halisane düşüncene binayen onların hepsini işlemiş gibi hanene yazdırdım diyor. Allah'ın merhametini görüyor musunuz kardeşlerim? Bakın aynı bu rivayette siz bir kötülük yapmaya niyetleniyorsunuz size bu kötülük olarak yazılmıyor. Vazgeçerseniz bir de sevap olarak yazılıyor. Yani kötülüğe azmettiniz, o da ne yapıyor? Sevap olarak. Aynen hatırlayacak olursanız fırtınalı bir günde üç kişinin yolculuğundan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Fırtınaya yakalanıyorlar. Kurtulmak için bir mağaraya giriyorlar ve bir kaya fırtınada yuvarlanıp geliyor. Mağaranın kapısını kapatıyorlar. Artık içeride kalıyorlar. Diyorlar ki bizi buradan Allah'tan başka kimse çıkaramaz. Duymaz. Öyleyse hepimiz yaptığımız bir amelle Allah'a tevessülde bulunalım da Allah bizi buradan çıkarsın. Birisi ana baba hakkını birisi kul hakkını. Burada konu mevzu burada olmadığı için durmayacağım. Bir tanesi ne diyor? Hatırlıyor musunuz? Ben diyor insanlara borç para verirdim diyor. Onlar da diyor ihtiyacı bittiğinde getirir bana verirdi. Ben diyor amca kızına göz koymuştum diyor. Bir erkeğin bir kadından istediğini istiyordum ama yanaşmıyordu diyor. Ve bir gün amca kızı diyor bana diyor para için geldi. Mecbur kaldı. Ben de dedim ki tek şarttan benim olursan o da neticede çok mecbur kalmış tamam dedi. Fakat diyor son anda Allah'tan kork. Mührümü Allah izni olmadan açma dedi diyor. Ben de sırf senin korkundan vazgeçtim diyor. Bakın harama, zinaya diyor, Zeminini de hazırlıyor. Ve sırf senin rızan için diyor bundan vazgeçtim. Eğer kabul ettiysen kayayı çıkart da ya da aç da yani gökyüzünü göreyim diyor. Allah Azze ve Celle kayayı aralıyor kardeşlerim. Rabbimiz bu kadar merhametli. Bir kötülüğü terkten dolayı bile meleğe emrediyor, ona bir iyilik yazın diyor. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Günahlardan uzak duran, ibadetlerinde dikkat eden, her zaman hayra yönelen sanmakullardan kullardan eylesin. Unutmayalım kardeşlerim, biz hayır ehli olursak, hayra yönlenirsek, bakın sadece bu burayla kalmıyor. Arkadaşınız da güzel insan olur. Eşiniz de güzel insan olur, çevreniz de güzel insan olur, yemeğiniz de yenir, sözünüz de dinlenir. Ama sizler iki yüzü vefasız, nankör, hırsız, dalgavuk, faiz yiyen, hırsızlık yapan sözünün eri olmazsanız bakın basıplar gittikçe arkadaşlarınız da sizin gibi olur, çevreniz de sizin gibi olur, meclisiniz de sizin gibi olur, eşiniz çocuğunuz da sizin gibi olur ve toplum böyle bozulur gider. Allah hepimize hayır versin. Allah hayra dönen, kendini düzelten hatalarından ders alanlardan eylesin. Yine ibadet konusunda Allah'ın Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek mübahları yapmak vardır. Mesela uyku, yemek, alışveriş ve diğer kazanç türleri bunlardandır ve bunlar aslen mübahdır. Müslüman kol bunları yaparken bunlarla Allah'a itaatta destek olmasına niyet ederse bu kendisi için sevap ve ibadet olur kardeşlerim. Bakın Muaz Ebu Musa ile eşariye diyor ki Kur'an'ı nasıl okuyorsun? O da diyor ki ben gecenin bir kısmında uyurum. Sonra uykumdan bir kısmını uyumuş olarak kalkar ve Allah'ın bana takdir edip yazdığı kadar Kur'an okurum. İbadet ve Kur'an okumak üzere kalkışımdan sevap umar olduğum gibi uykumdan da sevap umarım demiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, ibadet insanın bütün hayatını ve bütün dinini kapsar. Bu da ibadetin önemini gösterir. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala'nın cinleri ve insanları yaratmasındaki gaye ibadet olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım diyor. Allah Subhanahu ve Teala onları kendisine kullukta emirlerine uyma, yasaklarından kaçınmakla denemek için yaratmıştır. Ayetinde dediği gibi hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır, diyor Mülk Suresi'nde. Demek ki kardeşlerim, insan ya da cinlerden her akıl sahibi buluğa ermesinden ölümüne kadar hep imtihanda ve deneme halinde. Ama mallan, ama malı eksiltmekle ama çocukla ama çocuksuzlukla ama eşlen ama hastalıkla varlıkla yoklukla korkuyla aşk yani Allah azze ve celle buluğa ermeden ölümüne kadar biz kulları her noktada hangimizin ameli daha güzel olacak bunu deneyecek imtihana tabi tutacak ki bu noktada Peygamberlerin hayatını okumak herhalde kafidir kardeşler. Çünkü onların başına gelecek yani en büyük belalar hem de yağmur gibi gelmiş. Onların hiçbiri isyan etmemiş. Allah'tan gelene kabul etmiş. Kadere rıza göstermiş ve ibadetlerinde santim sapmamıştır. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Bu noktada şunu da hatırlatmak gerekir ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle hiçbir insana taşıyamayacağı hiçbir yükü ve imtihanı koymaz. Ne göndermişse onun yanında muhakkak bir sabrı, bir aydınlığı, bir kolaylığı oradan çıkışı da yanında göndermiştir. Yeter ki sen seçen olarak hayrı seç. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İbadetin bazı şartları ve esasları var kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye ibadetin hakikati ve esası muhabbetin ile beraber tam bir zilletle boyun eğmektir. Bunu yakalamamız gerekir. Sevdiğine boyun eğmeyen ona kul değildir. Kulluk yapmaz. İblis Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmedi. Diklendiği için lanetlendi kardeşlerim. Aynı şekilde Sevmediği kimseye zilletle boyun eğen de ona kul değildir. Allah'a korkuyla ibadet yapılmaz. Şartları ve rükünleri yerine gelmedikçe Allah azze ve celle bir ibadeti kabul edip razı olmaz kardeşlerim. İbadetin iki şartı vardır. Hemen hemen her sohbetimize başlarken ya Rabbi amelimizde, sözümüzde, gidişatımızda her şeyimizde ihlas nasip ettiğiye dua ediyoruz ya, işte birinci şart ihlastır. Bu kulun ibadetinde ama bir sözünde, ama bir davranışında eyleme döktüğü her noktada yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızasını kastetmek gerekir. Bakın daha önceki hadisleri hatırlayacak olursanız, hiçbir gölgenin olmadığı, Sadece arşın gölgesinin olduğu yerde yedi sınıf insandan bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Bakın orada tek ön plana çıkan Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası için yapılan ameller onları o dereceye çıkarmıştır. İşte kulun ibadetinde her ne yapıyorsa yapsın. Sadece Allah'ın rızasını kastetmesi gerekir. Çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala onlar dini yalnız Allah'a has kılarak ve doğruya yönelerek Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı diyor Beyine suresinde amelin sıhhat ve kabulü için ihlas şarttır kardeşlerim Allah hepimizi ihlaslı kılsın Allah sözümüzde amelimizde hep samimi olmayı nasip etsin Allah Azze ve Celle'nin rızasının yanında hiç kimsenin beğenisi taltifi için çalışanlardan eğlenmesin. Yoksa kardeşlerim, her fırsatta gündeme getirdiğimiz cehenneme giren ilk üç kişi hadisini hatırlatıyoruz. Hayırsever zengin, alim Allah yolunda şehit değil. Zahiren gördüğümüz bunlar. Ama Allah Azze Celle hesaba çektiğinde güç verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? Senin uğruna savaştım, parça parça oldum. Allah azze ve celle diyor ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler. Evet kardeşler. Orada yalança düşmek var. İşte ihlassızlığın sonu bu. Evet. Desinler diye hiçbir amelimiz olmayacak kardeşlerim. Ama bizler hakikaten tavtif edilmeye, böyle güzel sözler söylenmeye yatkın fıtratımız var. İlla övülmeyi, beğenilmeyi severiz. Ama giyimde, ama konuşmada, ama yemek yapmada, yani her şeyde kardeşlerim ne olursa olsun Allah'ın rızası için yapmak gerekiyor. Şayet ibadetlerinizde Allah'ın rızasını kastetmekle beraber bu niyete riya karıştırılırsa bu amel batıl olur kardeşlerim. Allah bizleri de neslimizi de korusun. İkinci şart ise ihlasın yanında Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahye dine uygun olması gerekir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun şekilde olması lazım. İbadet hakkında varit olmayan ne bir amel ne de bir söz ona eklenemez. Vakti dışında yapılamaz. Yine kitap ve sünnette gelmeyen bir ibadet ile Allah'a ibadet edilemez. Bu Muhammeden Resulullah şahadetinin geriyidir. Allah Subhanahu ve teala'ya ancak Nebisi Allah Resulü İssalatü Vesselam'ın diliyle meşru kılınan ile ibadet edilebilir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle diyor ki. Resul size neyi verirse onu alın. Neden sizi ne yederse ondan sakının diyor Haşr 7'de. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim emrimiz olmayan bir şey yaparsa o reddolunur diyor. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o mertuttur. Kabul olmaz diyor Ayet Ayette Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın farzlığı hususunda gayet açıktır. Hadiste aleyhissalatü vesselamın emretmediği ve onun sünnetinde gelmeyen bir ibadet çıkarmanın ve meşru ibadetlerde yeni şekil ortaya koymanın haramlılığı açıktır. Çünkü onu aleyhissalatü vesselam emretmemiş ve sünnette bu yoktur. Bakın bu meyanda Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor öyle bir zaman gelecek ki sünnetle bidat yer değiştirecektir. Ve öyle olacak ki kim benim diyor sünnetime sarılırsa ha dinden bir şey reddetti diye ona saldıracaklardır. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor o gün onların saldırılarına, eziyetlerine katlanırsa sizden 50 tanesinin ecdi kadar ecir vardır diyor. Sahabeler tahçüp ediyor. Ey Allah'ın Resulü o gün kendi aralarındaki 50 kişinin sevabı mı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin olduğu yerde Allah hepsinden razı olsun sizden diyor elli tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor. Kardeşlerim sevap bu kadar büyükse demek ki bela çok çetin. Ve tahammül edilmez noktalara gelecek ki böyle bir müjde veriliyor. Her alim bu hadisi şerh ederken hep kendi zamanlarının olduğunu söylemişlerdir. Hatta Ahmet bin Hanbel'in oğlu İbn-i bir eserini okumuştum. Bu hadisin şerhini yaparken sanki zamanımız diyor. Bakın kaç asır geçti, ben de diyorum ki bugün bizim zamanımız. Demek ki asr-ı saadetten sonra ortam bozuldukça bozulmuş, bozuldukça bozulmuş ve her gelen sene, bir giden seneyi aratır hale gelmiş kardeşlerim. Bugün öyle hale gelmiş ki yani gelen bayram ayları ya da mübarek aylar, Ramazan bile bir karnaval niteliğine dönüşmüş. Asıllar hasır altı edilmiş. Aslın yanında furu olanlar ön plana çıkartılmış. Ve doğruları anlatan insanlar dışlanmış, yalan dedikodu, bidat, gıybet her türlü alavere, dalavere olan ünlenmiş, ululanmış taltif edilmiş Allah hepimize hayır versin Allah Resulü vesselam, kim diyor emrimiz olmayan bir amel işlerse o mertuttur reddolunur diyor demek ki ibadetin kabulünde iki esas var kardeşlerim birincisi ihlas olacak Soru, neden yaptın? Allah için. Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl emretmişse öyle yaptım. Öyleyse yapılan ibadetin testi bu şekilde kardeşler. Rabbim hepimize sahih bir iman, iman, salih amel nasip etsin. Evet. İbadetin esaslarında Allahü Teala'ya ibadet 3 esasa dayanır kardeşlerim bu da insana veren, verilen fıtri hasletlerden olan muhabbet korku ve ümittir bu duygular çok çok önemlidir müslüman Rabbına muhabbetle ibadet eder onun cezalandırmasından korkar ve sevabını ümit eder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 Sadece ümitlen ibadet ederse o da bir mürciyedir demiştir. Kim de Allah'a sevgi, korku ve ümitlen birlikte ibadet ederse o mümindir demiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bir gün Ali Selatü vesselam hasta olan, ölüm döşeğinde olan bir sahabeyi ziyarete gidip ona bazı sözler söylüyor ne kadar yüzüne kan gelmiş iyileşmişsin sahabe diyor ki sen bunları geç ey Allah'ın Resulü ben durumumu biliyorum diyor yani artık ben bu yataktan kalkacak değilim diyor öyle mi diyor kalbini işaret ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ne var diyor adam Allah'tan korkuyorum hem de ümid ediyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vallahi sen kazandın diyor. Kim Allah'ın azabından korkar, onun rahmetinden ümit ederse Allah onu bağışlar diyor. Evet kardeşlerim bazı rukunler vardır, esaslar vardır. Birinci esas ibadetlerde ki muhabbetin ibadetin aslında Esas Allah'ı sevmektir. Bu esas, ibadet esaslarının en önemlisidir. Kulun Allah Azze ve Celle'yi ve Allah'ın sevdiği bütün ibadetleri sevmesi, onun sevmediği bütün isyanları sevmemesi, onun dostları olan, başlarında Resullerin Allah'ın selamı onların üzerine olsun, bulunduğu bütün müminleri sevmesi ve Allah'ın kafirlerle münafıklardan olan düşmanlarına buğz etmesi gerekir. Birinci esas budur kardeşlerim. Bütün bunlar Müslümanlara vacip olup bunda tercih hakkı yoktur. Hatırlayacak olursanız şu üç şeyi yapan imanın bütün lezzetini damarlarında hisseder hadisini hatırladınız mı? Yine Müslümanın Allah Azze ve Celle'yi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi canından, çocuklarından, malından ve nefsinden her şeyden çok sevmesi gerekir. Allah Subhanahu ve Taala kitabında de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elde ettiğiniz mallar kesada gitmeden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, eğer size Allah'tan, Resulundan ve Allah yolundan daha sevgili geliyorsa Allah'ın emrini gelinceye kadar bekleyin diyor. Allah fasıklara hidayet etmez diyor Tevbe suresinde. Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti kulun kalbinde kuvvetlenirse azalarından Allah Azze ve Celle'ye itaat dökülür ve ona isyandan uzaklaşılır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi vücutta diyor bir et parçası var. O düzeldi mi bütün azalar düzelir diyor. O bozuldu mu bütün azalar bozulur. Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Hatta Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken İnsan gönül rahatlığı, bir lezzet hisseder. İçinde bir huzur olur kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselamın dediği gibi günahlardan, sevaplardan bahsederken Müslüm'ün kitabı e, Tevbe'de ne diyor? İyilikler senin halk tarafından bilinmesini istediğin, günahlarınsa halk tarafından muttali olmasını istemediğin şeylerdir diyor. İbadet her zaman insana huzur verir. Allah için yapılan her şey insana bir gönül rahatlığı getirir ve bir lezzet getirir. Çünkü Allah Azze ve Celle Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, öğrettik diyor kardeşlerim. Böyle bir fıtrata sahibiz. Ama bu fıtrat bozulursa, artık düzen tutmuyorsa, kılıflanmışsa, sislenmişse, günahlarla artık orası kararmışsa o mekanizmada bozulur kardeşlerim. Allah yaptığı ibadetlerden, gönül rahatlığı, huzur duyan, lezzet alan samimi müminlerden eylesin bizleri. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki işte onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Şunu iyice bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rahat, ve huzura kavuşur diyor Rahat Suresi'nde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman hüzünlense ey Bilal kalk bizi namaz ile ferahlandır derdi. Yani ezan oku, namaz kılalım derdi. Gözümün nuru namazda kılındı demiştir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'ye itaat eden ve ona isyandan kaçınarak zikrini artıran Allah'a olan muhabbetinden ondan korkusundan ve sevabını umarak nafile ibadetler yapan kimse mutluluk ve gönül rahatlığı içinde yaşar kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala kitabında erkek olsun kadın olsun. Mümin olduğu halde kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatırız diyor Nahl 97. Kul Rabbine isyan ettiğinde isyanı oranında Allah Azze ve Celle ona olan muhabbetini eksiltir kardeşlerim. Kalpte Allah sevgisinin azalmasının alameti budur. Kulun isyanda ısrar etmesi ve ondan tövbe etmemesidir bu. Kul Allah'a isyanı artırdıkça kalbinde bundan önce daha fazla bulunan Allah sevgisi zayıflamaya başlar. Allah bizi de, neslimizi de bu duruma düşmekten beri buyurur. Ve böylece isyanda aşırı giderek Allah sevgisini tamamen yok eder ve küfre düşer. İsyanı arttığı halde Allah'ı sevdiğini iddia eden kimse davasında yalancıdır. Allah Azze ve Celle Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. İmanı seven birisi küfürden hoşlanamaz, lezzet alamaz. Bakın bu sebeple Allah'ı sevdiğini iddia eden bir kavim hakkında Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirmiştir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız ona tabi olun, Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın diyor alimran olsun birden. Bakın kardeşlerim bu ayette imtihan ayeti veya bu ayete sahabeler deneme ayeti demişlerdir. Allah'ı gerçekten seven kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerine tabi olur ve yasakladıklarından uzak durur. Alimlerimizden biri şöyle diyor. Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde onun hudutlarını muhafaza etmeyen kimse yalancıdır diyor. Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kulun kalbinde isyanların çokluğu sebebiyle zayıflarsa bu sefer ibadetlerin de lezzeti kaybolur kardeşlerim. Bazen şeytan ona ibadetlerdeki vesveselerin çokluğuyla galip gelir. Bazen namaz kıldığında veya Allah'ı zikrettiğinde ya da ona dua ettiğinde kalbi diliyle gafil olur. Ve böylece ibadetleri kulluktan çok aynı bir yapılan normal bir rutun adet gibi olur. Allah bizi bu duruma düşmekten beri buyursun. İsyankar kul bu sebeple kalbinde katılık ve kabalık hisseder. Bakın ibadetlerdeki yanlışlık direkt fıtrata yansır. Gönül huzuru ve ferahlığı hissedemez artık. Hatta göğsünde bir darlık ve yinelenen endişe hisseder. Allah Azze ve Celle kitabında bunu bakın şöyle beyan ediyor kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim var kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz diyor Taha 124'te. yani Allah'ın zikri olan Kur'an'dan yüz çeviren onun emirlerine uymayan ve yasaklarından sakınmayan kimseyi Allah bu hayatta sıkıntıyla cezalandırır bundan dolayı isyankarların çoğunun kendilerinden sıkıntıyı gidereceğini zannettikleri şeylere sığındıklarını bulursun bazıları tutar işi sigaraya vurur kimisi içkiye vurur kimisi uyuşturucuya vurur kimisi haram suretlere bakmaya kimisi bangır bangır müzik dinlemeye bunlarla mutluluk bulacağını zanneder halbuki bu haramlar onu Çamura daha fazla batırır ve sıkıntı üstüne sıkıntı ekler. Allah'tan selamet ve afiyet dileriz kardeşlerim. Bu saydığım ve saymadığım birçok haramlar, hafif alınan günahlar hep Allah'tan uzaklaşan, ona gereği gibi ibadet etmeyen insanların amelleridir. Siz bir peygamberin bunları işlediğini gördünüz mü? Sigara içtiğini, içki içtiğini, müzik dinlediğini. Allahü Vesselam ve Selam. Merkebinin üzerinde İbn Ömer arkasında çoban kaval çalıyor, kulaklarını tıkayarak merkebi çobanın üzerine sürüyor. Çobanın elinden kaval düşmeden onunla konuşmuyor. Ben iki bet seslen harbedilmek için gönderildim. Evet, bugün camide namaz kılarken <gülüyor> telefonlardan öyle müzikler geliyor ki insan şok oluyor artık. Evet. Allah hepimize afiyet versin, selam ettik versin. Demek ki insanların isyanları çoğaldığında Allah'a tövbe edip dönme yerinde sıkıntılarını giderecek başka yerlere gidiyorlar. İşte bu da şeytanın aldatmasından bir şey kardeşlerim. Bu sebeple kulun hem dünya hem de ahiret saadetini kazanmak için kalbinde Allah sevgisini çeken, ve kuvvetlendiren meselelere hırs göstermesi gerekir bu meselelerden bazıları şöyle kardeşlerim Allah'ın emrettiklerini yerine getirme haramlarından uzaklaşmak gerekir gücümüz nispetinde sen gücünün yettiğini yap gerisini Allah sana kolaylaştıracak nefsine de kolaylaştıracak başka Kulum bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle öyle yaklaşır ki gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Öyle ki kulum benden ne isterse onu kabul ederim. Sadece ölüm hariç onu ezelde öyle tak ezelde öyle takdir ettim diyor. Öyleyse nafile ibadetleri sahih olan sünnette gelenleri artırmak gerekiyor kardeşlerim. Bunların üzerinde hassasiyetle durmak gerekiyor. Zamanımızı boşa harcamamak gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamını çok çok okuma, dinlemek gerekiyor. Allah'ı zikretmeyi artırmamız, özellikle bütün insanların yatıp uyuduğunda, erken yatıp yatsıdan sonra gecenin bir kısmında kalkıp, nafile namaz kılıp, dua edip münacatı artırmamız gerekiyor. Bakın o asrı saadete sahabeler Allah onlardan razı olsun böyle erdiler. Onların öyle bir zamanı vardır ki vardı ki ahlak ticaret yaşantı, aile iflas etmişti. Ama o insanlar aleyhissalatü vesselamın emrine ne yaptılar? Boyun eğdiler. Tabi oldular. Hayatlarına geçirdiler. O her işi yapan insanlar Gündüz oruç tuttu, gece sabahlara kadar namaz kıldılar, Kur'an okudular. Allah onlardan razı olsun. İşte bu yönlü ibadetleri artırdılar. Yine önemli meselelerden bir tanesi, özellikle Müslümanların en çok ihmal ettiği bir konu var ki, o da Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenme. Kim bunları düzgün öğrenirse, bu Öğrendikleri onu doğru cennete götürür kardeşler. Yine kul yalnız kaldıkça ya da yaşantısında şu ahlakı kendine edinmelidir. Allah Azze ve Celle kendisine ne vermişse ve üzerindeki nimetleri düşünüp tefekkür etmelidir. İşte bunlar insanların imanın kuvvetlenmesine, Allah'ı sevmesine sebepler Eder. Bunları çoğaltmak mümkün kardeşlerim. Ama ben birkaç esas üzerinde durup diğer maddeye geçmek istiyorum. İkinci esas ise Allah'tan korkmaktır. Korku, haf dediğimiz kalbin istenmeyen şeye düşme sebebiyle acı çekmesidir. Müslümanın Allah Subhanahu ve Teala'ya onun cezalandırmasından korkarak ibadet etmesi de gerekir. Çünkü Allah azze ve celle bir ayetinde eğer gerçekten mümin kimseler iseniz onlardan değil benden korkun diyor. Alimran 175'te. İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyor Maide 44'te. Ve yalnız benden korkun diyor Bakara 44'te. Kulun Allah azze ve celle'den korkmasını sağlayan ve bu hissi kuvvetlendiren Birçok önemli meseleler var kardeşlerim. Demin de zikrettiğim mesele burada da zikredeceğim. Bunun birincisi Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının bilinmesi. Allah'ı en iyi bilen kimse ondan en çok korkan, onu en çok seven, ondan isteyen, ona sığınandır. İkincisi Allah azze ve celal'in emrettiklerini farzlarını yerine getirme, terk ettediklerini terk etme, haramları işleyerek kendisine isyan edenleri tehdit ettiği cezalardan uzak durmak gerekir. Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine isyan edenlere yapacağı cezanın şiddetini bilme muhakkak ki kul Allah Subhanahu ve Taala'nın cezasına tahammül etmeye güç yetiştiremez. Bu tehdit Korkutma, arz, hesap, kabir, cehennem azabı içeren ayetleri ve hadisleri öğrenmek suretiyle elde edilir. Alimlerimiz eskiden ilim derslerine başlamadan önce medresede bohçasından bir mum çıkarır, mumu yakar, parnağını yaklaştırdıkça yaklaştırır ve talebelerin önünde dermiş ki, ey nefsim ateşe dayanacağı kadar bugün günah işle diyerek parnağını ateşe yaklaştırdıkça yaklaştırır daha sonra mumu söndürür ve çantasına koyarmış Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim kulun geçen ömründe Allah Azze ve Celle'ye karşı işlediği günahları düşünmesi ve aşiyet duyguları, korku duygularının galebe gelmesi ve tövbe etmesi gerekir işlediği günahlar sebebiyle veya Allah Azze ve Celle'ye isyanda ısrarı sebebiyle kötü son ile ölüp kendisiyle tevbe arasında engel oluşturmasından korkması gerekir. Bakın Firavun bizim için çok büyük bir örnek. Ömrü boyunca Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler içinde, deptebe içinde yaşadı, insanlara zulmetti. Ve ben sizin Rabbinizim dedi. Bir olan Allah'a iman eden insanlara sizleri çaprazlama keseceğim dedi. Ve onları akşama kadar şehit etti. Ağaç doğrar gibi doğradı. Peki kardeşlerim ölürkenki haline kıyamete kadar insanlara ibret olacak şekilde Allah Azze ve Celle onu bıraktı. Tam ölürken Yunus 90 ve 91. ayetler bize haber veriyor. Ne diyor? İman et Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbine. Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? diyor Şimdi mi? Evet kardeşlerim. Allah bizi bu durumlara düşmekten beri buyursun. Kulun imanı Allah'ın azabını, tasdikini ve isyan edenlere olan azabının şiddetine dair bilgilendikçe Kuvvetlendikçe Allah'ın azabından korkusu da şiddetlenir. Bu yüzden alimlerimiz Allah'ı en iyi tanıyan ondan en çok korkandır demiştir. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'tan en çok gereği gibi alimler korkar demiştir. Övülmüş olan sadık korku kul ile Allah Azze ve Celle'ye İsyan arasında engel olan korkudur kardeşlerim. Üçüncü esassa ise ümittir. Ümit Allah'ın sevabını ve bağışlamasını umma rahmetini beklemektir. Reca, cömertlik, hilim ve af duygularını harekete geçirir. Müslümanın Allah'a sevabını isteyerek ibadet etmesi, ibadet etmesi günaha düştüğünde de bağışlanmasını ümit ederek tövbe etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle korkarak ve ümit ederek Allah'a dua edin diyor Araf 56'da. Kendisine ibadeti duayı, kendisine itaat etmeyi ve katında hakir olmayı emrederek ona katındaki şiddetli azaptan ve cezadan korka korka ve katındaki bol sevabı umarak ümitlen yalvarın buyurmuştur. Şimdi böyle bir kimse mi daha iyi yoksa gece saatlerini secde ederek ayakta durarak taat içinde geçiren ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini bekleyen mi demiştir Rüme Erdoğan Ümidin üç çeşidi vardır kardeşlerim ikisi övülmüş biri kınanmıştır bunlar Allah Azze ve Celle'ye itaat eden kimsenin Allah Azze ve Celle'den amelinin kabulü ve bundan dolayı cenneti kazanmayı ve cehennemden kurtulmayı ümit etmesi ikincisi günahlar işleyen kimsenin bunlardan tövbe ederek Allah'ın bunları bağışlamasını ve affetmesini ümit etmesi, üçüncüsü, vacipleri yerine getirmeyen ve haramlar işlemede ısrar eden kimsenin Allah'ın rahmetini ümit etmesi. İşte bu aldanma boş temenni ve yalancı ümittir. Bilmek gerekir ki bir şeyi ümid eden şunları da yerine getirmelidir kardeşlerim. Ümid ettiği şeyi sevmeli onu kaçırmaktan korkmalı, onu elde etmek için imkanı kadar gayret göstermelidir. Ümit ismi ancak sevilen ihtiyarına kulluk girmesini beklemeyi tasdikler ve onun tercihlerinden başka bir şey bırakmaz. Bu Allah Azze ve Celle'nin fazladır kardeşlerim. İtaat etmek, ve kabul edilmemesinden korkmak saadet alametlerindendir. İsyan edip de kurtulmayı ümit etmek ise ancak şekavet alametidir. Böyle kınanmış bir ümit sahibinin hali evlenmeden çocukları olmasını temenni edenin haline benzer. Bu kimse beyinsizlerin en beyinsizidir. Allah azze ve celle oysa iman edenler, hicret edenler Allah yolunda cihad edenler, işte Allah'ın rahmetini umanlar bunlardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir diyor Bakara 218'den. Demek ki ümit etmeyi hak eden onlar. Allah Azze ve Celle ancak bu cennete giriş ne sizin boş hayallerinizle ve ne de kitap ehlinin boş hayalleriyle oluşturur. Her kim bir kötülük işlerse o yüzden cezalandırılır. O kimse kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamaz diyor Nisa 123'te. Evet kardeşlerim yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların ardından kitaba varis olan bir takım kötü insanlar geldi. Nasıl olsa bağışlanacağız diyerek bu dünyanın her çeşit malını alıyorlar. Onun gibi başka bir mal daha gelse onu da almaktan geri durmuyorlardı. Araf 169. Yani onlar kendilerinde hayır olmayan haleflerdir. Günahtan dönüş yapmadıkları ve tövbe etmedikleri halde bunların Allah'tan bağışlanmalarını temenni ettiler. Allah Azze ve Celle Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır demiştir Araf 56'da. Bu ayetin mefhumu Allah'ın rahmetinin iyilik işlemeyenlere uzak olduğuna dalalet eder kardeşlerim. Sonuç Müslümana vacip olan Allah Azze ve Celle'ye sevgiyle cezalandırmasından korkarak sevabını ümit ederek ibadet etmesidir.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 Korku cihetinin ağır basması, ölüm anında ise Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zan üzere vefat etmesi ve Allah Azze ve Celle ile karşılaşmaktan rahatlık duyması için ümit tarafının korku tarafına ağır basması gerekir. Az önce zikrettiğim üç ayette olduğu gibi ikisinin bir araya getirilmesi ve dengelenmesi zorunludur. Allah hepimize mağfiret etsin, razı olduğu kullarının arasına bizleri de yazsın. Bugünkü saatimiz maalesef doldu. İnşallah bir dahaki derste, akide dersinde isim ve sıfat ile devam edelim ömrümüz varsa. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke <Sessizlik> Allah'ım ve bihamdike. Şüveden la ilahe illa ente estağfurike ve tevbelihim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hepinize selamun aleyküm.